Ummanında da kaybolduğun nursun Mecnun'un Leyla'da aradığı, yandığı Çöllerde kana kana yudumladığı Senin sevgindi Annesiz bir çocuğun anne diye uzardı, Babasız gecelerde baba diye andığı sensin Soğuk ve insaf bilmez yalnızlıklarda. Hangi hasta vardır ki gözyaşı döksün de... ...o yaşlar senin avucuna damlamasın? Hangi masum, hangi mazlum vardır ki... ...o merhamet deryası yüreğini sığınak yapmasın? Ey Sultan-ı Kardan adamıyla güneşe çalım satan... Bir çocuğa bakar gibi baktın bize. Sağnak yağmur altında ateş yakan bir yolcuyu izler gibi izledin. Bilmiyorlar Allah'ım dedin. Bilseler yapmazlardı. Her şeyin önü ondan, sonu ona. Varlıklar adedince selam sana, salat sana manında kaybolduğum nursun. Her akşam grupla ayrılan heyecanın kucağında görünensin. Bırak kırk ikindi yağmurları saçlarında gezinsin. Sensizlikten yorgun düşmüş bakışları avuçlayıp semaya ser. Ve öylece kal. Sığındığım Rahman'ın sırdaşı olarak. Ben geçici hazların sardığı bedenimde. O beden tabutunun en derininde nefsimin esiriyim. Ama sen ummanında kaybolduğum nursun. Azaba ramak kalmış şu dakikalarda beni hayalinle kurursun. Aranan yine sensin sayikalarda. Kutsi perdelerin kalktığı anlarda özlemimsin sen. Ummanında kaybolduğum nursun. Gölgen vurur düşlerimin yazgısına. Ben onurla damla damla kutsiliği tadarım. Yüzümde meltemlerden arda kalan serinlik, Muhabbet sabahlayan hislerimin en ücra köşesinde. Düşmanım benlik, yalnızca bir benlik, Yoluma set çeken ve seninle kaybolan basitlik. Düşündüğünü zincire vuran benim, ...kafakla kaybolan benim... ...ve ellerim sana uzanır... ...ey Sultan-ı Levlak! ...düşmanını elleriyle besleyen... ...bir insana bakar gibi baktın bize... ...ilacını ateşe atan... ...bir hastayı izler gibi izledin... ...bilmiyorlar Allah'ım dedin... ...bilseler yapmazlardı... ...her şeyin önü ondan... Sonu ona varlıklar adedince selam sana salat sana sen içimde yanan tatlı bir korsun ve sen ummanında kaybolduğum nursun.